Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala göndermiş olduğu Resulleri vasıtasıyla biz aciz kullara, doymak bilmeyen nefse sahip olan insanlara vermiş olduğu fıtri hasletleri terbiye edecek içimizden bizim gibi yiyen, içen, konuşan, ölümlü insanları seçerek bizim gibi konuşan insanları seçerek elçilerini göndermiş Resullerini göndermiş ve dinini tamamlamıştır bizler ilk başlarda her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisine binaen mükellef olana kadar belli bir evreden geçen ve belli bir evreden geçtikten sonra yani buluğa erme ve akıl bali olmadan sonra Allah Azze ve Celle'den gelen vahye teslim olmak zorunda olan insanlarız. Çünkü kulluğu gündeme biz getirdiğimizde icbari kulluk ve ihtiyari kulluk diye ikiye ayırırız. Yani icbari kulluk hoşuna gitse de gitmese de Allah'ın razı olduğu bir çarkın içindesin. Acıkacaksın, susuyacaksın, yiyeceksin, içeceksin, e, cinsi münasebet isteği duyacaksın, hayal kuracaksın, kızacaksın vesaire. İhtiyarı kulluksa isteyen iman etsin, isteyen küfretsin ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın açık delillerden sonra küfretsin diyor yani vahyiyet tabi olduktan sonra oradan gelene teslim olarak iman et oradan seni nehyede ne varsa ondan da ne yapıp uzak dur diyor işte bu ancak vahyi öğrenmekle mümkün olan şeylerdir. Allah Azze ve Celle'nin e, tevhid dediğimiz konu isim ve sıfatı, uluhiyeti, rububiyetini alakadar ettiği için bu konuların içinde en şereflisi ve en önceliklisidir. Bu konuları güzel bilen bir Müslümanın ayakları kolay kolay ne yapmaz? Kaymaz. Çünkü iblis bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle siz diyor tevhid ehli olduktan sonra iblis diyor sizin tevhid ehli olmanızdan yani artık oradan ümidini ne yapar? Keser. Sizi çeviremez. Ama diyor şu aranızda diyor muameleleriniz var ya hareketleriniz, ahlakınız, İslamınız. İşte bunlarda diyor eksik gördüğünüz ne varsa bir tanesini aldı mı o da ona ne yapar? Yeter. Mesela Hucurat suresini okuyan bir müslüman hiçbir zaman ne Müslümanla, ne de kafirle, bir başkasıyla ne yapmaz? Alay etmez. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Mümin erkekler başka bir toplulukla, erkek toplumla ne yapsın? Alay etmesin. Olur ki o topluluk onlardan daha hayırlı olabilir. Kadınlar, onlar da başka toplulukla ne yapmasın? Alay etmesinler. Olur ki o onlardan daha hayırlı olabilir. Veyahut, Din kardeşinin etini yeme, kıybet etme, aynen bu birleşin etini yemeye benzer diyor. Allah Resulüdür, kâli sallatîvesine şu keçinin diyor etini yer misiniz? Birleşin kenarından geçiyorlar. Ey Allah'ın Resulü kim yer ki diyor? Hepsi tiksiniyor. İşte diyor kardeşinin diyor arkasından onun kıybetini yapma, aynı onun etini yemek gibidir diyor. Bunlar da gösteriyor ki. Din her şeyi ne yapmış? kayıt altına almıştır. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu vahye bedenimizi de hazır olarak göndermiştir. Mesela sahabe geliyor diyor ki zinayı ben çok seviyorum diyor. Yani benim için çok sevimli bir olay. Hakikaten şu topluma baktığımızda din iman düşünmese hesap düşünmese kadın olsun erkeği olsun topluma baktığımızda sanki hepsinin zinaya hazır bir vaziyette olduğunu görüyorsunuz. Giyiniş, konuşma, yaşantı, hepsi hazır. Sahabe geliyor, ey Allah'ın ben diyor zinayı çok seviyorum. Diğer sahabeler onu engellemeye çalıştığında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın benim yanıma gelsin diyor. Onu dizinin dizine değdiriyor, elinden tutuyor ve sakin sakin soruyor sen diyor annenin bir başkasıyla zina etmesinden hoşlanır mısın <gülüyor> hoşlanmam ey Allah Resulü senin hoşlanmadığından bir başkası da hoşlanmaz yani onun içinde bulunduğu ruhaniyet nedir fıtri o fıtri hasletlerle şehevi arzular onu tamamen ne yapmış sarmış başka bir şey düşünemiyor İşte burada vahiy devreye girerek ne yapıyor kendi nefsine hoşlanmadığını bir başkasından ne yapma? Yapma, talep etme. Yine hırsızlık nasıl bir olay? Hiç hoş olan bir şey değil. Buna binaen Allah Azze ve Celle ne diyor? Hırsızlık yapan erkek olsun, kadın olsun ne yapın? Elini kesin. Dinde, sünnette ne yapıyor? Neyden, nereye kadar? Onları belirtiyor. Şimdi hangimiz nefis olarak kendi özel bir eşyamızın kardeşimiz dahi olsa izinsiz alınıp kullanılmasından hoşlanır hiç kimse din de bunu ne yapıyor kayıt altına alıyor bugün İslam'a karşı olanlar ben şeriatı istemiyorum sevmiyorum diyenler aslında fıtratları bozulmuş olan insanlar hakikaten o insanları fıtratına döndersek hepsinin İslam'ı istemesi ve İslam'a gönül vermeleri gerekir ama hakikaten la ilahe illallah'ın gereği olan davet bırakıldığı için insanlara da zannedersem gerçek din anlatılmamış. Kime sorarsan sor hemen öcü olarak baktıkları rejim meselesini getirir ki doğru dürüst bir Müslümanın haberi yoktur. Bir el kesme, bir kafa kesme meselesini getirir ki bunların hükümlerinden doğru dürüst bir Müslümanın bile haberi yoktur. Ama karşıdaki kafir hep bu yönüne bakar. Aman buna girersem şu kesilir bu kesilir. Halbuki evine gitse eşinin bir başkasıyla zina ettiğini görse ilk öldürecek kendisidir. İslam öldürmez. Dört şahit getirmedikçe o sözü söyleyene 80 sopa vurur. Eğer eşiyse ancak dört kere yemin etme birbirlerinden lanetleşme ve boşanma hakları vardır. Kadına yine orospu diyemez. İslam yine korur bak. Evine hırsız girdiğini görse bırak elini kesmeyi adam öldürmeye kalkar. Kafasını kesmeye kalkar. Halbuki İslam ne diyor? Elini kes, boynuna az, ibret olsun. Yani İslam'ın getirmiş olduğu müeydeler hiçbir zaman akılla bağdaşmaz. Yani İslam dini, akıl dini değil sadece nakil dinidir. Eğer akıl dini olacak olsaydı vahye veya peygamberlerin gelmesine hiç gerek kalmazdı. Onun için kardeşlerim dini öğrenirken akıl elbette ki bir nimettir. Elbette ki ihtiyaç vardır. Aklı olmayan mükellef değildir ama aklında aynen diğer organlar gibi sınırlı sınırları vardır. O sınırların zorlanmaması gerekir. Yani akıl nedir? Aynen Allah Azze ve Celle'nin ayetini okurken aleyhissalatü vesselam cennet göklen yer arası gibi bir yerdedir diyor sahabenin birisi hemen peki diyor cehennem nerede çünkü böyle bir ortamın içinde ne soru sorulabilir ne araya girilir çünkü karşıdaki sana ne yapıyor bir şey izah ediyor gece gelip gündüzü ihate ettiğinde gündüz nerede diyor adam şaşırıp kalıyor Allah'ın takdir ettiği yerde Cehennem de Allah'ın ettiği yer diyor. Şimdi sahabe ne yaptı burada? Duydu. Hemen yerine göğe şöyle bir baktı. Yani Allah'ın verdiği fıtri hasletlerle ne yaptı? Algılamaya çalıştı. Akıl bu işte. Bu kadar anlarsın. Ama gelen vahiy ne yaptı? Gece geldi. Gündüzü içine aldı. İhate etti. Gündüz nerede? Akıl cevap verebiliyor mu? yok Allah'ın takdir ettiği yerde İşte diyor cehennem de orada demek ki aklın gelişmesi duyduğun ve gördüğün ancak buna bu melekeye sahip onun için sınırları da nedir budur Allah azze ve celle olmuşu olacağı her şeyi ilmiyle bilir yarattığı her şeyin yaratmadan önce onların gizlisini aşkarını da ne yapar bilirdi. Bunlar tevhidin değişmez kurallarıdır kardeşlerim. Yaratmadan önce de onların ne şekilde amel edeceklerini ne yapar bilirdi. Düşünün şimdi bir çocuk ölüyor ashabın küçük çocuklarından. Ayşe annemiz diyor ki cennet kuşlarından bir kuş cennete uçtu diyor. Allah Resulü diyor ki vesselam, öyle deme ya Ayşe. Allah cenneti yarattı cennet için ehil yarattı cehennemi yarattı cehennem için ne yaptı ehil yarattı demek ki sen müslüman dahi olsan ölen küçük çocuğun için cennete gitti ifadesine ne yapamıyorsun kullanamıyorsun müşriklerin ölen küçük çocuklarından sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor onlar yaşasalardı ne üzerine amel edeceklerdi ve ne şekilde öleceklerdi? Bunu ancak Allah bilir diyor. Veyahut Keyif suresindeki kıssaya bakacak olursak orada da Salih kullan Musa'nın bir arkadaşlığı var. Sahile iner inmez orada oynayan çocuklardan bir tanesini tutuyor kafasını koparıyor. Musa aleyhisselam diyor ki sen haksız yere Allah'ın verdiği bir canı nasıl alırsın diyor. Hani diyor biz arkadaştık hiçbir işime karışmayacaktın. Tamam diyor. Bundan sonra karışırsam arkadaşlığı bitirelim diyor. Daha sonra sırf burayla alakalı meseleyi zikredelim. Neden yaptığını anlatırken ne diyor? Bunun anne ve babası salihlerdendi. Eğer bu çocuk yaşasaydı doğuştan da kafir ruhluydu. Onların amellerini heder edecekti. Allah o yüzden bunu ne yaptı? Ölümünü nasip etti diyor. Demek ki Allah'ın bizim üzerimizde sırları olan ve kader dediğimiz olaylar var bunlara insan ne yapacak sadece iman edecek tasdik edecek burnunu ne yapmayacak sokmayacak çünkü iblisin en çok meşgul ettiği zihinleri bulandırdığı insanların kafasını kaydırdığı noktalardan birisi budur birinin yakışıklıyken birinin çirkin olması birinin orman gibi saçı varken birinin kel olması birinin eşi varken birinin olmaması Birinin çocuğu olurken birinin olmaması, biri fakirken birinin zengin olması, birinin sıhhatliyken birinin hastalıklı olması veyahut birinin görürken birinin görmemesi, birinin sağır olması bunlar nedir? Allah'ın kaderidir. Öyle kabul edip öyle teslim olmak gerekir. Kadere isyan insanı dinden çıkarır ve kafir yapar. Demek ki kaidelerden birisi Yarattıkları yaratmadan önce hiçbir şey ona gizli değil. Yine onlara kendisine itaat etmeyi emretmiş, isyan etmeyi yasaklamıştır. Yaratılan her kula baktığımızda fıtri hasletlerin içinde insanın vahye hazır zemini var dedik. Mesela bir çocuk düşünün, e, buluğa ermeden aklın böyle sağını solunu ayırt eden, Yavrum bana bir su getirin Veya kardeşim bana su getir Dediğinde O çocuk onun ne manaya geldiğini ne yapar Bilir Getirmediğinde Karşıdakinin kızgınlığını celbedeceğini Yani bir itaatın Bir isyanın ne olduğunu Çocuk fıtratıyla ne yapar Bilir İşte Allah Azze ve Celle Yaratılan her kulu Kullukla mükellef olanı Ne yapıyor emir ve nehilere Muhatap olarak yaratmıştır. Yani birine sen oku dediğinde ne yapacak? Onda bir göz olması gerekir. Konuş dediğinde dil olması. Gel dediğinde ayak olması. Tut dediğinde el olması gerekir. Yani Allah Azze ve Celle yarattığı kulları öyle bir yaratmıştır ki yani ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım derken yarattığı o kulları da başıboş yaratmamış onlara vermiş olduğu hasletlerde de onların ona muhatap olacak duyu organları veya şeyleri nedir mevcut. Yine e, akide bazlarından bir tanesi her şey onun takdiri ve meşiyeti ile cereyan eder. Onun meşiyeti gerçekleşir. Allah'ın onlar için dilediğinden başka Kulların meşiyeti yoktur. <gülüyor> Onlar için dilediği olur, dile, dilemediği olmaz. Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şimdi bu meselede de <gülüyor> mesela halk arasında çiftçilerden bahsederken yeri ekmeyen göğe bakmaz derler. Yani Allah hatırlamaz. Şimdi insanlar kendi elleriyle, çabalarıyla bir şeyler kazandıklarında ne derler? Biz kazandık. Biz kazanıyoruz, biz harcıyoruz. Halbuki Allah dilemedikçe sen ne yapamazsın, dileyemezsin. Allah dilemedikçe sen birine şifa veremezsin. Doktor olsan, şifa mı dağıtıyor, yoksa tedaviyle uğraşıyor. Seninki orada nedir? Sadece bir vesiledir. Atayistler ne yapar? Allah'ı inkar eden insanlar Allah'ın yokluğundan bahsederler ve tabiatın içindeki kuvvetlerden bahsederler. Kimi tabiat ana, kimi gök ana, kimi şu ana Gökhan, Ayhan, Türkanlar bu yönden çoğalır giderler. Bunlar hoş isim değil, şamanizm isimleridir. Ve aşk tanrısı, savaş tanrısı, tabiat tanrısı tipinde birçok açılımlara ne yaparlar? Giderler. Halbuki bir olanı birlediğin zaman hepsi ne yapıyor? Kolaylaşıyor. Biri yakalayamadı mı bu sefer birler binlere doğru ne yapıyor? veriyor. Hakikaten Allah'tan korkan birisi kimden korkar? Hiçbir şeyden korkmaz. Ölüme bile seve seve gider. Çünkü ölüm Allah'a kavuşmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi bana Ölümü kolaylaştır, ölümü sevdir. Sana kavuşmayı bana ne yap? Sevdir diyor. ısındır. Çünkü ölüm hakikaten yüzü soğuktur. Ama insanlar korku duygusunu Allah'ta birleştiremeyince onun dışında her şeyden ne yapma? Korkma başlıyor. Açlıktan, hapse girmekten, işkenceye düşmekten bilmem neden neden neden halbuki bir olandan ne yapacaksın? Korkacaksın. Bir olandan korkman içinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn Abbas'a bulunduğu tavsiyede dediği gibi kulağını aç da diyor beni iyi dinle. Sen diyor Allah'ın hakkını gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun gözetsin. Unutma ki diyor bütün insanlar bir araya gelse, sana bir zarar vermek istese Allah istemedikten sonra onlar senin bir kılına dahi zarar veremezler. Bütün insanlar bir araya toplansa ve sana bir hayır vermek isteseler Allah takdir etmedikten sonra o sana ne yapmaz? Ulaşmaz diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bize ne gelirse gelsin Allah'ın takdiri ilendir. Mesela bir yağmuru el alın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey mahacir topluluğu diyor. Şu beş şeyi işlerseniz sizde hayır namına hiçbir şey kalmaz diyor. Bunlardan diyor bir tanesi hangi topluluk gidiyor zekatını vermez Allah o topluluğa bir damla yağmuru ne yapmaz indirmez. Gök, e, dağda diyor otlayan hayvanlar emzikli çocuklar kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın bir damla düşürmez diyor. Demek ki yağmurun yağması da nedir? Allah'ın takdiriyle ama rahat bereketli olması içinde ne yapmış belli vesileler koymuştur. Allah Resulü diyor ki ve Vesselam Allah diyor her yıl vereceği rahmeti takdir ettiğini verir. Ama diyor insanların isyanı Allah'a karşı kulluklarını gereği gibi yerine getirmemelerine hasep o onlar için rahmet değil azap olur diyor. Ve ellerindekilerini alır diyor. Ama Allah o rahmeti yine verir diyor. Mesela yazın sonlarına doğru Urfa tarafında 10 dakika bir yağmur yağdı. İnsanların hepsi harman yerinden evine yeni gelmiş. Mahsulünü almış. 10 dakika içinde bütün mahsulleri gittiği gibi ellerinde hiçbir şey ne yapmadı kalmadı. Hepsi ağlıyorlar, isyan ediyorlar gitti. 10 dakika içinde diyor. Allah isterse bir dakika içinde yapar. Bir dakika içinde yapar. Yani her şey onun meşiyetindedir. Ol dedi mi? Olur. Bunlar tevhidin çok önemli meselelerindendir kardeşlerim. Yani belki basit gibi gelinen bu cümle çok çok önemli cümlelerdendir. Biz bir meseleyi anlatabilmek için belki yarım saat konuşuyoruz. Ama o müşrik dediğimiz Mekke toplumuna baktığımızda Ebu Talip ölüm döşeğinde Yanına Mekke'nin önde gelenleri geliyor. Diyorlar ki şu yeğenini çağır da aramızdaki meseleyi halledelim. Ne istiyorsa yapalım. Kadın istiyorsa kadın verelim. Krallık istiyorsa taç giydirelim. Mal istiyorsa malımızdan ona verelim. Zengin edelim. Yeter ki şu şeyi bitirsin. Ebu Talip aleyhissalatü vesselam'ı çağırdığında kendisine durumu arz ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara amcacım diyor ben onlardan ne taç, ne kadın, ne de mal istiyorum. Ben onları bir kelimeye davet ediyorum. Onu söylesinler aramızdaki şey bitsin. Ebu Sufyan o zaman müşrikken diyor ki bir değil on tane söyleyelim. Yeter ki diyor sen buna razı ol. La ilahe illallah kelimesini söyler söylemez. Aynı aslandan kaçan yaban eşekleri gibi orayı terk ediyorlar. Yani ilahlarımızı birleyeceğiz mi? Yani Mekke müştükleri dahi bir kelimeyi söylediğinde çok net anlayabiliyorlardı. Bugün la ilahe illallah kelimesini bizler sağdan alıp sola vermeyle ve akşama kadar belki 5 sefer ezan duyuyoruz. Kelimeyi tevhid var bunun içinde. Tevhide davet var burada. Ama hiç kimse ne yapmıyor? anlamıyor bile. Demek ki çok başı boş hale gelmişiz ve İslam'ın içi boşaltılmış, kavramlar yerli yerine oturmamış. Allah bir şeyi dilerse o olur, dilemezse olmaz dedi mi? Bu insanın üzerinde çok büyük bir hakimiyet kurması gerekir ki bu hakimiyet onu birçok küfre, şirke, bid'ata girmesine ne yapacak? Mane olacak. Çocuğu olmayan birisi kayda buradaysa gidip bir puttan veyahut da bir türbeden ne yapmaz? Yardım beklemez bu Allah'ın dilemesiyle der. Veyahut işleri yolunda gitmeyen birisi şurada burada meseleyi ne yapmaz? Aramaz çünkü eğer uğursuzluk olsaydı evde kadında ve binekte olurdu diyor. Uğur ve uğursuzluk diye bir şey nedir? Yoktur. Hayır ve şer nedir? Allah'tandır. Yani bunların hepsi tevhidin olmazsa olmaz noktalarından bir tanesidir. Şimdi bu noktada İmam Tahavi'nin getirdiği bir mesele var. Adem ile Musa aleyhisselamın arasındaki tartışma meselesi. Adem ile Musa birbirine delil getirerek tartıştı diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Musa dedi ki ey Adem sen eğer günah işlememiş olsaydın, o yasak ağaca yaklaşmamış olsaydın biz cennette kalacaktık. Biz senin yüzünden cennetten çıktık. Adem de Musa'ya diyor ki sen daha ben yaratılmadan şu kadar yıl önce takdir olmuş bir şeyle beni kınıyorsun? bu Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Adem Musa'ya delille, Burhan'la galip geldi diyor yani Adem ile Havva daha yaratılmadan önce o yasak ağaca yaklaşacakları takdir edilmiş ve yazılmıştı Adem aleyhisselam burada suçuna yani işlemiş olduğu hataya kılıf aramıyor sadece takdir edilmiş bir şeylerini beni kınıyorsun diyor ama çıkarılış nedeni nedir bir sebebe binayendir. Ama yine Ademle Musa cennete girmeyecek mi? Ama bir bedeliyle. Yani yaptıkları, mallarıyla, canlarıyla, amelleriyle tekrar cennete girme vardır burada. Birileri oturur buna cennette mi yaratıldı? Aşağıda mı? Şurada mı yaratıldı? Bunun münakaşasına bizler giremeyiz. Biz burada alacağımız mesaja bakarız. Adem de hata etti, İblis de hata etti. İblisin hatası onu ebedi cehennemlik yaptı. Adem'e tövbe etme hakkı verildi ve tekrar risalet verildi. Neden? İşleniş şekline baktığımızda İblis kibirlendi, büyüklendi. Allah Azze ve Celle'nin emrine ne yapmadı? Uymadı. Adem aleyhisselamsa kandırıldı. Allah adına yemin edilerek günah işleneceği fıtratında yoktu. Bugün içimizden bir kardeşimiz, güvendiğiniz birisi size bir şey söylese akabinde Allah adına yemin etse en ufak bir kuşku duyar mısınız? ben duymam eğer Müslüman bir kardeşimse bir de yemin etmişse bitmiştir ben duymam aynen Müslüm'ün naklettiği bir rivayette İsa Aleyhisselam hırsızlık yapan birisini görüyor ve adam Allah'tan kork neden haksız yere malik olmadığın bir malı almaya çalışıyorsun dediğinde vallahi ya İsa ben çalmıyorum dediğinde İsa Aleyhisselam ne diyor? Gözümün gördüğünü yalanladım, kulağımın işittiğini ne yaptım? Tasdik ettim. Çünkü hırsızlıkla Allah adına yemin etmenin belası aynı değil. Birisi fıtri, biri tevhidi suçtur. İblisin Allah adına yemin etmesi Allah Azze ve Celle'nin haşa adını kirletmeye çalışmasına binaen tard edilmiş ve lanetlenmiştir. Adem Aleyhisselam da Allah'ın ismine hürmet duyduğundan kendisine tevbet etme hakkı verilmiştir. İşte kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tevbeden tevbet etme vardır. Bakın bilen insanların bile bile suç işlediklerinde döndüklerini göremezsiniz. İnadına yaparlar. Ama cahil bir insana neden bunu yapıyorsun? Allah'tan korkma. Allah bunu yasaklamış veyahut da dinde getirilen delillerden sıraladığında karşıdakinin ben bunu bilmiyordum deyip tövbe ettiğini görürsünüz. Ama bilerek yapan insanların daha da kılıf uydurduğunu, daha da onu şekillendirerek o harama battığını görürsünüz. Allah hepimize hayır versin. Burada işlenen günaha hiçbir zaman kılıf uydurulmayacak, tövbe etme yoluna gidilecek. İşte bu rivayetin getirilme sebeplerinden bir tanesi de kardeşlerim. Müşriklerin, kafirlerin bakın, işledikleri her günaha muhakkak bir kılıf uydurduklarını görürsünüz. Veya müşriklere bakın, eğer diyor Allah istemeseydi, biz de atalarımızda şirk koşmazdık. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Onlara girin yalın ateşe dediğimizde, onlar ne yapacak? Ateşe girecekler. Melekler onlara soracak. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Peki siz ne yaptınız? Yalanladık. İşte o yalanladığınız ateşi bir tadın bakalım. Veyahut oraya da hiç gitmeye gerek yok. Kabir azabıyla alakalı meselelere baktığımızda kabir sorgusuyla melek gelip de ilk sorduğu nedir? Rabbin kim? Sonra peygamberin kim? Sonra dininle. Eğer oradaki kul dünyadayken bunları bilip işlemişse dili dönecek ve cevap verecek diyor. Eğer dünyadayken onları yalanlamış veya duymuş geçmişse ne diyecek? B, B, B diyecek. Dili dolanmayacak ve onun diyor kabri cehennem çukurundan bir çukur olacak. Kıyamet kopana kadar azabı devam edecek diyor. Kıyamet koptuktan sonraki azabı da daha çetindirdi. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Adem'le Musa'nın kıssası hakikaten dinimizin üzerinde çok önemli meselelerden bir tanesidir. Kişinin cahilane işlediği bir hata düşünün. Mesela bir insan ki gece bir yere misafir oldu, akrabası. Akrabasının da içki içtiğini düşünün. Kalktı hararetten masanın üzerinde bir bardak, içi de su diye tutsa bir bardak rakıyı ise veya bir içkiyi içse ona bir günah var mıdır? Yoktur. Bilerek içtiği bir şey değil. Ama o içki onu sarhoş eder mi? Eder. Adem Aleyhisselam yasak ağaca yaklaştı mı? Yaklaştı. Hatayla yaklaştı mı? Yaklaştı. Allah affetti mi? Etti. Ama cennet gibi bir nimet elinden gitti mi? Gitti. Onun için yapılan her hatanın muhakkak misli bir cezası vardır. Ama Allah Azze ve Celle rahmetinin gereği yapılan her hayırdaysa birden 700'e kadar hatta daha misli ne yapıyor? Sana hayır veriyor. Ama cezaya karşılık adaleti gereği bir ceza. Onun için Musa Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın arasındaki tartışma da birbirine delil getirerek tartışmaları da hiçbir zaman işlenen günahlara kılıf olarak delil getirilmesi mümkün değil. Yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle bir lütuf olarak dilediğine hidayet verir, dilediğine korur ve afiyet verir. Adaletinin gereği olarak da dilediğini saptırır, yardımsız bırakır ve belalara maruz kalır. Evet, şimdi bu ayeti bu kaydı anlayabilmek için bir Ebu Talib'in kıssasını şöyle bir düşünmemiz gerekir. Ebu Talib rastgele birisi mi? Değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın amcası olma şerefine ermiş ve onun hamiliğini almış üstlenmiş ve bu hamiliğinde peygamber aleyhisselamın hakikaten risalet verilen birisi olduğunu anlamış birçok şeyi müşahede etmiş tasdik demiş birisi yani kabul etmiş birisi ama buna rağmen ölüm döşeğine düştüğünde koca karıların kendisinin arkasından eleştirmesini konuşmasını ne yapmış yedirememiş ve atam Abdurmutalib'in dini üzerine diyerek Abdurmutalib gibi kafir olarak ölmüştür Allahü Vüsalı sallallahu aleyhi ve bu vakaya o kadar çok üzülmüş ki. Muhakkak ki diyor Rabbim beni uyarana kadar ona tövbe istifara devam edeceğim diyor. Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. Sen ona 70 değil 100 kere de tövbe etsen tövbe istifarda bulunsan Allah onu affetmeyecek. Yine sen sevdiğine hidayet erdiremezsin. Ancak Allah isterse diyor kasas 56 indiriyor. Ve akabinde yine tövbe suresinde müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifarda bulunma yakışı kalmaz ayetini ne yapıyor indiriyor demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle kime hidayet ederse derken şuna dikkat etmek gerekiyor yani sen sen sen iman et sen sen kafir ol değil Allah Azze ve Celle her insanı fıtrat üzerine yaratmıştır. Emir ve nehilere teslim olacak şekilde. Yani Şems suresinde dediği gibi biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik yani öğrettik. Doğan çocuk vahilen tanışmadan iyiyi kötüyü ayırt edecek hasletlerdedir. Ufacık bir çocuğa gidin bir cimcik atın ağlar. Ona şöyle gülün sevin güler. Yani bunun iyilik birinin kötülük olduğunu o çocuk biliyor daha akıl bali olmadan. İşte Allah Azze ve Celle fıtri olarak onu her doğan çocuğu fıtrat üzerine yaratıyor, hanifler olarak yaratıyor, sonra şeytanlar onların fıtratını bozmuştur. Ve Allah Azze ve Celle hiçbir kavme Resul uyarıcı göndermeden biz onlara azap edici değiliz diyoruz ve göndermiş olduğu resullerle de razı olduğu sevdiği dini ne yapıyor? Biz kullara anlatıyor. Yani bizler Allah'ın sevdiğini işleyeceğiz, sevmediğinden uzak duracağız. İmanı seveceğiz, küfrü, fıskı, isyanı terk edeceğiz, iğreneceğiz. Hem Allah'ın sevdiğini yapıp hem sevmediğinden uğraşmayacağız. Düşünün şimdi eğer böyle yaparsak bir melek size hayır getiriyor bir melekse şer getiriyor bir melek senin hayrını yazarken Allah Azze ve Celle'ye götürüp ya Rabbi bu senin falan kulun salih amel işliyor sen bunu kabul et cennetine koy deyip dua ederken bir melekse senin işlediğin günahları götürüp senin için beddua ediyor bunların ikisi birbirine nedir? zıttır. Onun için tevhid ehli bir insanın Allah'tan gelen dini kabul edip Hiçbir sıkıntı duymadan hayatına geçirmesi gerekiyor. Yani Allah lütuf üzerine birine hidayet verirken senin iyi insan olman, iyi hal üzerine devam etmen sana hidayetin de gelmesine sebep oluyor. Mesela bununla alakalı birçok misaller var. En çok verdiğimiz misallerden bir tanesi ayetlerden Talut'tan Calut kısasıdır. Çok okudunuz mu? İsrailoğulları yeniliyorlar ve ellerinde birçok şeyleri gidiyor ve Allah'tan bir kral istiyorlar. Allah onlara bir çobanı kral gönderiyor. Daha önce ise onların soyundan iki aile var. Bu iki ailenin birinden kral, birinden peygamber gelirdi. Ama Allah Azze ve Celle onlara kralı ne yapıyor? Bu ailenin dışından gönderiyor. O iki ailenin dışındaki diğer kollar ne yapıyor? Kabul ediyorlar, onlar duruyorlar. Kral diyor ki haydi gidelim bugün Cağlut'un askerleriyle savaşalım. Bir kısmı diyor ki ya nasılsa kaybettik üzüldük kırıldık biraz daha toparlanalım savaş edip de ne yapalım. Bir kısmı kalıyor diğerleri diyor ki savaşalım yola çıkıyorlar ve bir nehir kenarına geldiklerinde Cağlut diyor ki Karşıya geçeceğiz. Cağlat'ın ordusuyla orada savaşacağız. Bir kısım diyor ki nehrin bu yanında duralım. Cağlat'ın ordusu geçerken burada öldürelim. Yok diyor karşıya. Bir kısım gene kalıyor. Talut diyor ki geçerken kana kana hiç kimse su içmeyecek. Dudağını ıslatma müstesna. Karşıya geçiyorlar. Karşıya geçerken kana kana su içenler Cağlat'ın ordusunu görünce kalplerine korku geliyor ve tabanları yağlıyorlar. Kalan o ana kadar itaat edenlerse Ya Rabbi bugün bizim ayağımızı kaydırma ve Calut'un ordusuna karşı bize güç ver. Allah Azze ve Celle onlara zafer ihsan ediyor mu? Ediyor. Ve nice az topluluklar vardır ki koca koca toplulukları galebe çalmıştır. diyor. Bakın bir itaatsizlik koca bir hayra gitmeye ne yapıyor? Mane oluyor. İşte Allah'ın bir lütfu derken Allah'ın sevdiğini yapanı Allah da sever Allah'ın sevmediğini yapmayanı yapanı Allah da sevmez Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi arz edilir Hangi kalp gidiyor o fitneleri içerse Kalbine siyah bir nokta olur Ve o noktalar birleşe birleşe birleşe Aynı bir kenarda duran Ters döndürülmüş bir testi gibi olur diyor. Ve hiçbir fitneyi Reddetmez diyor Ama hangi kalp ki gelen fitneleri Reddederse Onun kalbine de diyor beyaz bir nokta olur Ve o noktalar birleşe birleşe Aynı cilalı taş gibi olur Yer ve gök durduğu müddetçe Hiçbir fitne ona zarar veremez diyor. Demek ki fitnenin iştiğiyle içmediği kalp neymiş? Aynı değilmiş. Düşünün hayra giden bir insanın düşündüğü hayırla şer düşünen insanın düşündüğü şer aynı değil. Hayır düşünen insan hiçbir zaman insanların elinden veya taltifinden şundan bundan bir şey beklemez. Yaptığını ne yapar? Her harikarda Allah için yapar ki bunlar için en güzel örneklerden birisi aleyhissalatü vesselamın hanımına ve Ebu Bekir'in kızı olan Ayşe'ye zina iftirasında bulunup ve insanlar içinde yayan birisine Ebu Bekir ne yapıyordu? Nafaka veriyordu. Bu olay çıktıktan sonra kesti. Allah Azze ve Celle indirdiği ayetinde Allah için verilen sadakalarınıza devam edin deyince Ebu Bekir'i çağırdı ve aleyhissalatü vesselam sordu. Sen buna bunu ne için veriyordun? Allah için. Niye kestin? Nefsin için. Allah için vermeye devam edeceksen et diyor ve hay ediyor. Hay yani yapılan her şey müminin Allah içindir. Onun için kardeşlerim yapılan hayır, tutulan ibadet, yapılan ibadetler, yapılan farzlar Allah'a yaklaştırır. Nafilelerle daha çok yaklaşılır. Gören göz, işitilen kulak ve yürüyen ayağa mesabesinde olur. Ve Allah mümine feraset verir. Allah'ın gözüyle bakmaya başlarsın. Diliyle konuşmaya başlarsın. İşte bunların hepsi senin bir hayır işlemenle alakalı. Mesela ufacık görülen bir mesele Ta'lut ile Ca'lut kıssasında senin cihat gibi bir ortamdan kaçmana sebep oluyor. İşlenen küçücük bir fısk seni kocaman bir hayırdan ne yapıyor? mani kılabiliyor yani Allah kimi dilerse ona hidayet ederse derken Allah birine hidayet edip birine zulmetmiyor her doğurulan çocuk fıtrat üzerine doğmuştur emir ve nehilere teslim üzerine hallerinde doğmuştur ve bulağa erdikten sonra gelen vahye teslim olmak zorundadır yani şu toplum imanı anlamamış bir toplum değil İmanı anlayıp amelde imtihanda kaybeden bir toplumdur. Çünkü her insanın fıtrı hasletleri birçok meseleyi çok rahat anlayabilecek pozisyondadır. Hiç kimse kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmıyorsa başkasına da yalan söylemeyecek. Aleykümselam selam var Allah razı olsun. Onun için kardeşlerim Allah'ın bir lütfu diyerek dediğimizde Düşünün şimdi sahabe geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor sen diyorsun ki kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyorsun. Ben geçmişte çok hayırsever birisiydim. Yetimin elinden tutar öksüzün elinden tutar yolda kalmışı barındırırdım sen nasıl hidayete erdirildiğini zannediyorsun. diyor. Demek ki kardeşlerim yapılan her iyilik muhakkak sana bir hayrın gelmesine sebep. Allah hepimizi hayırda kılsın. Demek ki birilerinin anladığı gibi, kelamcıların, haricilerin anladığı gibi değil mesele. Allah kimi hidayete erdirirse derken burada falan filanı ne yapmıyor? Seçmiyor. Ve bu konuda da meseleleri çok çok netleştirmek istiyorsanız size bir ev ödevi vereyim. İbrahim aleyhisselamdan alakalı gelen bütün ayetleri yazın, okuyun. Allah Azze ve Celle'nin ne demek istediğini en az kavrarsınız. Tamamen. Bütün onunla alakalı meseleyi yazın, anlarsınız. Yine onların, yaratılmışların tamamı onun meşiyeti çevresinde lütfu ve adaleti arasında gider, gelirler. Allah Azze ve Celle bununla şunu demek istiyor sizi yaratan odur artık kiminiz kafir oluyor kiminiz de mümin oluyor diyor tegabün suresinde yani Allah Azze ve Celle kimi imana iletir ve hidayet verirse bu onun lütfuylandır bundan dolayı hamd yalnız Allah'adır yani aynen şunun gibi Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki Resulüne hitaben eğer sen Allah'ın bir lütfu olarak yumuşak olmasaydın eğer katı kalpli sert olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılır giderdi. Şimdi yumuşaklık kimdenmiş? Allah'ın bir lütfu. Katı kalpli sert olmanı kimdenmiş? Senden olan bir şey. Demek ki Allah'ın lütfu çok önemli. Ne kadar hamd etsek azdır. Allah hepimize hayır versin ayaklarımızı kaydırmasın. Yine bunların hepsi kaderle alakalı bir şeydir kardeşlerim. Yine Allah'a karşı çıkacak kimse yoktur. Aksine onun dilediği her şey olur. Dilemediği hiçbir şey olmaz. Onun hiçbir benzeri yoktur. Hiç kimse de onun dengi değildir. Şimdi kardeşlerim onun dilediği her şey olur. Dilemediği olmaz derken e, kullukta yine bu böyledir. Bunu güzel anlamak gerekir. Şeytan bu noktalarda kelime e, şeyine girerek kafaları zihinleri bulaştırabilir. Allah kullukla bizi emrettiği halde başı boş bırakmamış ve ayetlerinde demiştir ki hoşunuza gitse de gitmese de sizi yaratan bizi istiyor. Çok önemli ayetlerden bir tanesidir. Yani sizin hoşunuza gitse de gitmese de sizi yaratan biziz diyor. Demek ki yaratılan biz kulların Allah Azze ve Celle'nin emrettiği razı olduğu ve hoşuna gittiği meseleleri işlemek zorunda. Razı olduklarını işleyenlere mükafat olarak cennete razı olmadıklarını işleyenlerin karşılığı da nedir? Cehennemdir. İşte Allah Azze ve Celle onun dilediği her şey olur Dilemediği olmaz derken Bazı şeyleri tamamen Kulların ameline bırakmıştır Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 19 tane muhaberesi var Savaşı var İstese Allah Azze ve Celle Karşıdaki kafirleri Kendi eliyle helak edemez miydi Ederdi değil mi Ama kulların da bir ameli Gerekiyor Bir bedeli gerekiyor Allah'ın uğruna muhakkak inanan diyen, diyen insanların bir mücadelesi bir ameli gerekiyor ki ve bunun karşılığında da ne olsun cennet olsun ama buna rağmen kullar kafirlerle savaşırken işaretlenmiş 3000-5000 melekten Allah yine yardım ediyor mu? evet yine yardım ediyor Allah'ın zaferi yardımı nedir? vardır Allah hepimizin imanını korusun Burada Allah'ın dilediği olur Dilemediği olmaz derken Buna da dikkat etmek gerekir Yine kardeşlerim Onun kaderini reddedecek Yoktur Kimse onun hükmünü erteleyemez Kimse onun emrine Karşı koyamaz Bu da tevhidin Olmazsa olmazlarındandır Şimdi düşünün insanları kolonlamaya Çalışıyorlar Veyahut Yahudilerin ta yaratılıştan beri efsaneleri vardır ölümsüzlük iksirini arama genç kalma meseleleri işte elma yayın cildi güzelleştirir şöyle yapın böyle yapın dedikleri gibi veya zeytinyağı veya sütle banyo yapın veyahut onlar aksırdıklarında kendi aralarında ne yaparlar çok yaşa bin yaşa derler bunlar Yahudilerin adetleridir Müslümanın adeti nedir hamd ettiyse ona Allah seni de beni de affetsin o da ona ne yapar yine dua eder Allah rahmetiyle yargılasın der. Müslümanların hep yaptıkları aralarında nedir? Duadır. Ama onlar hep akıbetlerini e, hayra çevirme ve dünyada yaşayabildikleri gibi yaşama felsefesine girdiği için Allah'ın indirdiklerini hep ters düz etmeye çalışmışlardır. Allah bu şeylerden bizleri korusun. Allah'ın yarattığı Veya takdir ettiği kaderi Hiç kimse ne yapamaz Değiştiremez Mesela e, Bulutların ne getirdiğini kim bilir Rahimlerde ne olduğunu Kim bilir Kişi yarın ne kazanacağını Bilebilir mi Nerede ne zaman ne şekilde öleceğini Veyahut kıyameti Ne zaman kopacağını bilir mi Bilmez Bunların hepsinin ilmi Allah'ın yanındadır. Ve Allah Resulü ve Vesselam'ın diliyle her kim bunları bildiğini söylerse Allah ona lanet etsin. O ettiktirdir. diyor. O diyor. Demek ki kardeşlerim Allah'ın takdirini, kaderini hiç kimse ne yapamaz? Değiştiremez. Yerin derinliklerinde yaş bir dane olmasın ki ondan haber olmasın. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Bu da gösteriyor ki ne tesadüf var ne de şans var. Her şey Allah'ın takdiriyle var. Şans kelimesi de tesadüf kelimesi de küfür ve İslam'dan çıkaran sözlerden birer tanesi. Bunların tamamı tevhidi bozan, kaderi tekmeleyen sözlerdendir. Bu sözü aklı başında hiç kimsenin söylememesi gerekir. Çünkü ne demek Allah'ın bilmediği Allah'ın haberinin olmadığı bir olay gelirsin. Bu mümkün değil. Evet. Yine kardeşlerim bütün bunlara iman ettik ve bütün bunların ondan geldiğine yakinen inandık. Meydana gelen her bir olayın Allah'tan geldiğine inanır. Yani her şeyin onun kaderi, iradesi, meşiyeti ve tekviniyle olur. Yani başına bir şey geldiğinde bu Allah'ın takdiriydi. Yani Allah bunu biliyor. Allah bunu diledi. Allah bunu yazdı. Allah bunu yarattı dersin. Bunun dışında hiçbir olay ne yapmaz? Olmaz. İyilikler Allah'tan kötülüklerse bizim kendi ellerimizden, işlediklerimizdendir. Ama her ikisi de nedir? Allah'tandır. İşleme yoluyla kullar Yaratma yönüyle kullara nispet edemiyorsun. Yaratan Allah. Ama Allah iyiliği murad eder. Kötülükten ne yapmaz? Hoşlanmaz. İyi iyi olarak belirtmiş. Kötüyü de kötü olarak belirtmiş. Ve öyle bir kalp öyle bir fıtrat vermiş ki bize artık buna ne diyorlar? Vicdanlı diyorlar. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi imanın yok manasında? Yani hiç mi imanın rahatsız olmuyor? Hiç mi hayan yok? Neden yapıyorsun derler ya Bunların tamamı imanla alakalı meselelerdir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde dediği gibi Bütün peygamberlerin kavmine söylediği bir söz var. Ben de size onu söyleyeyim diyor. Utanmadıktan sonra dilediğinizi yapın diyor. Yani bir sözünde iman yetmiş küsur şubedir en üstünü la ilahe illallah en ednasıysa yoldan insanlara eziyet veren bir şeyin izale edilmesi haya da imandan bir şubedir diyor ya işte bütün peygamberlerin ümmetlerine söylediği bir söz var. Yani utanmanız yoksa dilediğinizi ne yaparsınız yapabilirsiniz. Yani Allah'tan sıkılmıyorsan sıkılacak hiç kimse yok demektir. Çünkü hesaplar nedir? Allah'a İnsanlar zannedersem dünyadaki işledikleri veya kazandıkları bir şeyin ücretini peşin aldıklarından hemen onun kaydelerine uyuyorlar. Allah Azze ve Celle'nin ücreti biraz gecikiyor ahirette olması hasebiyle insanlar herhalde burada da rehavete düşüyor. Allah ahireti düşünen, iyiliklere uyan, kötülüklerden uzaktıranlardan eylesin. Evet bu günlük yeter mi? Subhaneke ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurullah ve tuğbili velhamdülillahi rabbil adem İnşallah haftaya peygamberle alakalı kıssaları olduğu için öyle devam edelim. Yahut da haftaya Allah izin verirse kurban bayramı da geldiği için onunla alakalı biraz ameli Konu işleyelim. Daha hayırlı He? Öyle mi? O zaman haftaya sohbet olmasın. <gülüyor> tamam. Ben o zaman bugün bir şeyler ekleyeyim. Zilhicce ayı biliyorsunuz girdi. Zilhicce ayında yapılması gereken ameller vardır. Nafile ibadetler. İlk dokuz gününde oruç tutma peşi peşine çok büyük hayır olan meselelerdendir. Biz başladık bugün üçüncü. Ee, onun dışında e, Müslümde gelen bir ifade de Allah Resulunü İslameti ve selam Kurban kesilen bir ev için e, Sünnet olan vücut temizliğinde tırnak kesme, koltuk altı, kasık altı, tıraşlarının yapılmaması, ta ki kurban e, kesildikten sonra ancak temizlik yapılması Sünnettendir. Gusül dışında vücuttan bir şey almama sünnetullah'tandır. Yapabilen yapsın. İslam alimleri bu hadise binaen bir eve bir kurban yeter misaliyle bunu tamamen umuma yaymışlardır. Bütün Müslümanların bu sünnete uyması gerekir tipinde. Bazıları da sadece kurban kesilen evin yeterli olduğu iktifasında bulunmuşlardır. Ama umuman uyulursa büyük hayrı sevabı vardır. Onun dışında zilhiccayında e, yapılan hamd, e, tehlil e, tek tekbir bunların çoğaltılması yönünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teşviki vardır. Yapabilen bunları yapsın. E, Allah'ın aylarından, sevap aylarından bir aydır. Hakikaten önemi büyüktür. Gidebilen bu ayda hacca gider. Ki haçta Arafat'a çıkan hac oradadır diyor. Zil Hicce'nin 8, 9 ve 10. günleri hacıların yaptığı ibadetler vardır. 10. günü ise gelir, cemreleri taşlar, saçı tıraş eder, kurbanını keser ve ihramdan çıkar. Haca gitmeyenlerse o gün kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılarak 12 tekbirle 7 boş tekbir birinci rekatta rükün tekbirlerinin dışında Beşte ikinci rekatta boş tekbir olur. Toplam on iki tekbirle bayram namazını kılar ve hatip bayram namazından sonra bir hutbe verir. Bayramlaşır ve kurbanlar da bayram namazından sonra kesilir. Allah Resulü ve vesselam'a sahabenin birisi geliyor ve diyor ki Allah'ın Resulü ben diyor namazdan önce kurbanımı kestim olur mu? Olmaz diyor. Çünkü namazdan önce kurban Olmaz. Sen ancak bir et kesmişsin. Kendine et sağlamışsın diyor. Senin başka kesecek bir şeyin yok mu? Arıyorlar. Bir çekiş şey, keçi buluyor. Ve olur ama sadece sana olur diyor. Küçük bir çeviç bulabiliyor. Ee, bayram etleri, kurban etleri ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin kestiğinizin diyor ne kanı ne de eti eee Allah'a ulaşır ancak sizin amelleriniz ulaşırdır. burada niyet çok önemlidir kurban etleri 3 günden fazla saklanır mı? evet saklanır Yemen'den garip bir heyet geliyor e, fakir bir heyet geliyor Allah Resulü bunların helak olmasından korkarak ashabın kurban etlerini 3 günden fazla yasa, e, saklamalarını yasaklıyor bir gün kurban kesildiğinde bakıyor. Millette bir hareketlilik var. Ne yapıyorlar diyor. Kurban etlerini kurutuyorlar da diyor. Siz 3 gün demiştiniz. Ben diyor geçen sene Yemen'den bir heyet gelmişti. Onun için onların helak olmasından korktuğum için 3 günden fazla saklamayın dedim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kurban etini üç ayırın. Bir kısmını evinize bir kısmını gelen gidene bir kısmını da fakir ve fukaraya dağıtın diyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yine kardeşlerim kurbanda ortaklık söz konusudur. 7 kişiye kadar ortak olabilirsiniz. E, koyunda, keçide, davar cinsinde ortaklık yoktur. Birdir. Ama sığır cinsinde 7'ye kadar ortaklık vardır. E, vekalet vererek kestirebilirsiniz. Kurbanda bunlar caiz olan şeylerdendir. Yine e, kurbanla alakalı hayvanlar görünür şekilde sağlam olacak. Sakatlığı olmayacak. Kuyruğu, boynuzu, gözü eksik olmayacak. Aksak olmayacak. Görünüşte kendi halinde rahat yürüyebilir olacak. Semiz olacak. Cılız olmayacak. Kurbanda aranan şartlar bunlardır. Sığır cinsindense iki yaşını geçmiş olacak. Azı dişi vardı sonuna doğru. O yarılmamışsa 2 yaşına gelmemiştir. Ben çok hayvancılık yaptığım için çocukluğumuzda. E, danalar yani tosunlar çok çabuk atılır. Büyür. Yani 6 aylık bir danayı siz 2 yaşında zannedebilirsiniz. Halbuki 6 aylıktır. Çok çabuk gelişir, etlenirler. O hayvanların ağzına açın şüphelenmişseniz son. Azı dişi dediğimiz yerler vardır son kısımda. Onlar çıkmışsa o dişler bu iki yaşını bulmuştur. İki yaşına gelmemiş bir sığır kurbanlık olmaz dikkat edin. Yani Allah'ın hayrını işleyim derken et kesmiş olursunuz. Bunlar çünkü ibadetlerin şartlarıdır. Nasıl ki namaz kılarken abdest almak zorundaysan kurban keseceğinde de bu şartlara uymak zorundasınız. Ve bunlar kurban günü Biri bayram namazından sonra kesilir Yine Teşrik tekbirleri vardır Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Bunlarla gelen bazı rivayetler vardır Allah kendisinden razı olsun Ali e, ikindi namazında başlamış Ve 3 gün devam etmiştir Ömer ise bayram namazından sonra Teşrik tekbirlerine başlamıştır her ikisi de uygulana gelmiştir. Sizler hangisini tercih ederseniz edin. Sadece günümüzde toplumun toplumda e, uygulandığı gibi teşrik tekbirleri sadece namazın selamından sonra söylenen değil, her halükarda söylenmesi gereken tekbirlerdendir. Hatta Ömer e, bayram namazından sonra tekbir getirmekten sesi kısılırdı, hiç çıkmaktaydı. Çıkmazdı. Sokak, çarşı, pazar hep tekbir getirirdi. Alenen söylemek de sünnetullah'tandır. Ama bizim toplumumuzda birisi ölür. Mesela Türkeş ölmüştü. daha bizim Mamak'tan bile tekbir sesleri duyulmuştu. Bizim Türkiye'de tekbiri toplu getirmek ancak e, caiz olan belli çerçevelerdedir. Allah için söylendiği an suç olabilir. Ama siz söyleyin Allah'ın önünde hayır vardır. Suç değil. Sesler <gülüyor> çoğazsın. Evet. Onun dışında fakiri fukarayı gözetin. Allah Resulü ve Vesselam bir fakirin e, elinden tutuyor. Her kim diyor öksüzü yetimi fakiri giydirir onun elinden tutarsa cennette şu iki parnağın birbirine yakın olduğu gibi bana yakın olacaktır diyor. Bunlar basit mesele değil. Yaptığınızda o çocuğun böyle gözüne, size bakışına ve ileride size özentisine bakarsanız bunu daha net anlarsınız. Yatırmanızı ahirete yapın. Allah hepimizden razı olacak. Amelleri işte nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Elhamdülillahirrahmanirrahim.